Ana aşiretin bölünmesi, ortak dil ve kültür grupları olarak halk veya kavim dediğimiz şekillenmeye yol açar. Kavim veya halk derken, aralarında gevşek ilişki bulunan, ortak bir dil ve kültüre az çok dayanan toplumsal grupları kastetmiş oluyoruz. Bu anlamda etnisite, eşittir halk, eşittir kavim bağlantısını kurmak doğrudur. İlk çağın ilerlemiş dönemleriyle, Ortaçağ'ın başlıca toplumsal kategorik ifadelerinden birini teşkil eder. Soy gruplar birliği olarak Ortaçağ'ın doğuşunda büyük rol oynarlar. Germen boylarının Roma'yı, Arap boylarının Bizans ve Sasanileri, Türk ve Moğol boylarının İslam dünyasını istila etmeleri kavimsel niteliklerle de yakından bağlantılıdır. Kavimlerde toprağa yerleşiklik ve kültürel ayrışma daha da belirgindir. Hakim sınıf aristokrasi ve serh köylülüğüdür. Şehirlilik bu genel kategoride yer almasına karşın sınırlı bir bağımsızlığı ve kozmopolizmi temsil eder. Şehir biraz da etnisite ve kavim bağlarından uzakta kalmış sınıf ilişkisi daha belirgin özel bir ünite olarak görülmelidir. Feodalitede hakim ve mahkum sınıf aynı etnisiteden olmakla birlikte aralarındaki yabancılaşma oldukça gelişmiştir. Köleci sistemde efendi-köle ilişkisinin aynı aşiretten olması nadirdir. Uluslaşma ve ulus olgusu, kavimsel ilişkinin yoğunlaşarak devam etmesiyle ortaya çıkar. Feodal çitlerle ayrılmış, ekonomik yapılın çözülerek daha gelişmiş bir ortak pazarın ortaya çıkarılması, uluslaşmanın varoluş biçimlerinden biridir. Ortak pazar, her ne kadar kapitalizm altına getirse de kapitalizmle özdeş bir olgu değildir. Kapitalizm öncesi ve sonrası toplumsal sistemlerinde ortak pazarları olabilir. Pazar toplumsal gelişmenin genel bir kategorisidir. Sosyalist düzenlerde varlığını sürdürmesi doğaldır ve yararlıdır. Gelişmiş pazarlar etrafında ortak dil ve kültür ulus bağlarının gelişmesine yol açar. Daha doğrusu ortak dil ve kültür gelişerek ulusun en temel bağı ilişkisi olur. Üzerinde kapitalist sistem de gelişebilir. Kapitalist olmayan komünal, demokratik ve sosyalist düzenler de ortaya çıkabilir. Eğer ulusun içinde... ...kapitalist sınıf tahakkümcülüğü geçerliyse... ...burjuva veya kapitalist... ...ulus nitelemesi anlam taşıyabilir. Ama burada... ...kapitalizm ile ulusu özdeşleştirmek... ...doğru değildir. Sömürü bağları zayıfsa... ...ve demokratik komunal ilişkiler başatsa... ...bu tür uluslara da... ...demokratik ve sosyalist uluslar denebilir. Ulusların içinde etnisite, sınıf... ...cins bağlarında karmaşa artar. Temel sınıflar... ...burjuvazi ve işçiler olmakla birlikte... Birçok tabaka ve köylü sınıf yenilenir. Çok sayıda kavmin, sınıfın ve ezilen cinsin ulusun bünyesinde görülmesi mümkündür. O zaman hakim ulus, sınıf ve cins kavramları daha da belirginlik kazanır. Resmi dil, ulusal ayrıcalık, ezilen etnik ve kültürel gruplar oluşur. Ulus devlet, her ne kadar ulus olgusu içinde ortaya çıkan devleti ifade ediyorsa da daha çok milliyetçi bir kavrama işaret eder. Devletin ideolojisi milliyetçilik olursa hakim milliyetten ötürü ulus devlet denir. Çok uluslu devletler de olur. Bu durumdaki devlete herhalde ulus devlet yerine başka bir şey demek gerekir. Her ulusu bir devlet, her devleti bir ulus ile nitelemek milliyetçiliğin en tehlikeli yanlarından birisidir. Devlet ve ulus kategorilerini birbirlerine fazla karıştırmadan devleti teknik bir ortak örgütlenme olarak nitelemek, ulusların özgür, eşit ve demokratik olmalarına daha iyi hizmet eder. Ulus ötesinden, yakın ve ortak çıkarlı ulus gruplarının sentezini anlamak en doğrusudur. Birbirlerini inkar değil, zenginleştiren ulus sentezleri üzerinde yoğunlaşmak hayli çözümleyici ve üretken sonuçlara yol açabilir. Ne ulus nihilizmi, inkarcılığı, ne ulus fanatizmi. Bilakis farklı ulus değerlerinin sentezciliği, ...günümüz ulusculuk karmaşasından kurtulmanın en iyi ve en doğru yolu olabilir. Temel kavramlaştırmalarımıza bağlı olarak Kürdistan'da etnisite, sınıf ve ulus gerçeğini daha iyi irdeleyebiliriz. Etnisitenin ana doğuş yeri olarak Kürdistan'ı belirlemek gerçekçi bir yaklaşım olabilir. Neolitik devrimin en gelişkin ve en eski merkezlerinden birisi olması halen etkili olan etnik yapıların izahını kolaylaştırır. Kürt toplumu belki de tarihte en eski ve yoğun yaşanan bir etnik topluluklar mozaiğidir. Alanın kuzey-güney-doğu-batı alkışkandığına binlerce yıl merkezlik yapması, tarımsal devrimin üretkenliği bunda temel rol oynar. Aşağı Mezopotamya ve Mısır'da koşullar daha hızlı, sınıf temelli uygarlaşmaya uygunken, yukarı Mezopotamya ve çevresi etnik topluluklar halinde yaşamayı daha avantajlı kılmaktadır. Yara göçebelik koşulları, savunma, dağ-ova ilişkileri, mevsimlik koşullar bu bölgeyi etnisite için ideal kılmaktadır. Neolitik devrimde zaten bu koşulların sonucudur. Nüfusun hızlı artışı yerleşim ve üretim alanları üzerinde erkenden bir mücadeleye yol açmaktadır. Dolayısıyla aşiret tipi örgütlenme en temel savunma yerleşim ve üretim biçimi olabilmektedir. Devlet tarzı örgütlenme çok yönlü saldırılardan ötürü her an yıkılabilecek özellikler taşımaktadır. Koşullar erken bir devletleşmeye uygun düşmemektedir. Aşiret daha küçük köy, kabile birimlerinde yaşam şansı sınırlıdır. Ya bir etkili aşirete katılmak ya göç etmek ya da sonuna kadar direnmek seçenekleri teşkil etmektedir. Zor koşullara sığınanların ekseri ya direngen ve dar gruplardan olmaları bu görüşü doğrulamaktadır. Ova yerleşimleri ise ekseriya, bir devletin etkisine en kolay giren kesimler olmaktadır. Dağ ve ova aşiretlerini gözlemlediğimizde en saf fazla karışmamış olanları dağlık alanda barınmışken ovada yaşam sürenlerin yoğun bir asimilasyondan geçtikleri görülmektedir. Dağ ve ova Kürtlüğü arasında ciddi farkların oluşması bu nedenledir. Kürt dil grubunun prototipi tahminen 12 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık dili olması, benzer yaşam düzeninde olanların kökenini de teşkil etmekte etkili olmaktadır. Farklılaşarak hurilerin belirginlik kazanmasında da temel rol oynamıştır. Hint-Avrupa dil gruplarının güçlü olması, dayandıkları temelin binlerce yıl tarımsal devrimi oluşturmuş olmasından ileri gelmektedir. Böylesi bir dil kökeni olmasaydı geniş coğrafyadaki temel kelimelerin izahı mümkün olamazdı. Kürdistan'dan yayılmayı fiziki değil kültürel olarak düşünmek gerekir. Tahminen 6000 bin yıl önce aşiret oluşumu tam belirginlik kazanmıştır. Kürt aşiretlerinin daha kökenli olanlarında kullanılan bazı kelimelere hurilerde rastlanmaktadır. Hatta tüm Hint Avrupa dil gruplarında kullanılan Murt Ölüm, Jin Kadın ve Yaşam, Ra Güneş, Star Yıldız gibi çok eskiden kalma kelimelerde bu gerçekliği yansıtmaktadır. Tanrılar ve mitolojik düzen arasındaki benzerlik de dikkat çekicidir. Sümer-Hitit uygarlıkları arasındaki geçiş konumu, proto-Kürtleri aşiret varlıklarını güçlendirmeye iten diğer bir etkendir. Erken devletleşmeleri, tasviyelerini daha kolaylaştıracağından, yarı göçer bir nevi yarı gerilla tarzı bir yaşamı tercih etmelerini beraberinde getirmektedir. Etraflarında ne kadar devlet kurulursa, o denli aşiret yapılarını güçlendirme gereği ortaya çıkmaktadır. Kürtlerde aşiret, yarı gerilladır. Aşiret örgütlenmesi için de, aileye daha yakından baktığımızda, ana erk ve özgürlük öne çıkmaktadır. Kadın, hayli etkin ve özgürdür. Bundan çıkan sonuç, aşiret direngenliğinin yarı gerilla tarzında gelişmiş olmasıdır. Bir kez daha, kadının özgürlük düzeyinin, Toplumun özgürlük düzeyini belirlerken görmekteyiz. Kürt kadınının geleneksel ataikliği, gücü, yiğitliği çok eski bir tarihi gelenekten kaynaklanmaktadır. Aşiret tarzı yaşamın olumsuz yönü ise daha gelişkin bir topluma dönüşme imkanının kısıtlı olmasıdır. Sınıflı toplum kenti doğurmaktadır. Kentle birlikte yazı, sanat, bilim daha hızlı gelişmektedir. Devletin kuruluşu düşünce ve eylem kapasitesini son derece arttırmaktadır. Ekonomik verim ile birlikte kalabalık nüfus bir arada yaşayabilmektedir. Yeteneksiz olduklarından değil, tersine çok yetenekli olmalarından ötürü Kürtlerin ülkelerinde özgür yaşamda ısrar etmeleri belki köleci uygarlığın gelişiminden kendilerini alıkoymuştur. Ama varlıklarını korumaları da bu özgürlük direnişi sayesinde olmuştur. Aslında gelişmişlik kriterlerini özgürlük olarak belirlersek Kürtler belki de tarihte en ileri halk etnik grubudur. Mezopotamya merkezli uygarlıkların milattan önce 330'lara kadar gelmesinde Kürt aşiret statüsü bölgenin en çok itibar edilen, ilişkisi aranan özellikler taşımaktadır. Bunun için en iyi kaynak Herodot tarihidir. Sık sık metlerden bahseden Herodot o dönemde bile gelişkin Grek toplumunu MET işbirlikçisi sayan eğilimlere işaret etmektedir. O dönem Kürtleri olarak MET'ler, arandan özelliklerini özgür kimliklerine borçludurlar. Zerdüş dini, özgür ahlaklı niteliği en güçlü dindir. Kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik ve özgürlüğe yakın bir sisteme sahiptir. İdeal bir eşlik düzeni salık vermektedir. İyi bir eş olmayı, iyi ahlakın seçkin bir erdemi saymaktadır. Çocukların yetiştirilmesine özen göstermekte, doğruluk ilk eğitim ilkesi olmaktadır. Yalan söylememek büyük önem taşır. Hayvan ve çevreye en çok dikkat çeken dindir. Kürt ailesinin güçlü olmasında, zerdüşlüğün bu etkileri barizdir. Halen Ezidi ve Alevi Kürtlerinde bu benzer gelenekler canlıdır. Uygarlıkların etkisine girdikçe, ahlakları ve aşiret düzenleri bozulmaktadır. Helenizm istilasından sonra, Doğu-Batı sentezi, Uygarlaşma yolunda yeni bir aşama sağlamaktadır. gene krallık anıtı olan Nemrut harabelerindeki yazıtlar bu gerçeği iyi yansıtmaktadır. İslamiyetin doğuşuna kadar Kürt sosyal yaşamında dağ yerini korumaktadır. Bununla birlikte önce Pers, daha sonra Part ve Sasani İmparatorluğunda bir Kürt aristokrat sınıfının yer edindiği tahmin edilebilir. Etnisiteden ayrışan bir aristokrasi, kendi başına bir sınıf olmaktan uzaktır. Belki Pers öncesi bu yeteneği vardır ama imparatorluk işbirlikçisi olduktan sonra daha çok bende, kul tarzı bağlılıkları beklenebilir. Eldeki veriler aristokrat sınıfın bu niteliğini iyi yansıtmaktadır. Kürt etnisitesi ne kadar özgürse aristokrasisi de o kadar silik ve işbirlikçidir. Bu temelde sınıflaşma çarpık ve soy inkarcılığıyla iç içedir. Bir Grek Roma Pers aristokrat sınıfı, Kürt toplumunda öne çıkamamaktadır. Daha çok hakim aristokrasilerin içinde onlara özenerek şekillenmektedir. Kraldan çok kralcı nitelemesi Kürt işbirlikçiliği için kullanılabilir. Bir Roma aristokrasisi hatta Sümer, Mısır benzeri bir devlet sınıfı da olsaydı şüphesiz Kürdistan'daki toplumsal gelişme farklı olurdu. Kendi kentleri yoktur. Kurulmuş kentlerin bendeleridir. Helenlerin kurdukları kentlere baktığımızda büyük farkı görüyoruz. Tüm bu dönemler boyunca köy-kent ayrımı derinden bir toplumsal ayrıma eşlik etmektedir. Pers egemenliğinden beri kentler yabancı merkezler rolünü oynarken kom ve göçebelik yerel kültüre taşıyıcılık yapmaktadır. Uzun süre bu gerçeklik devam edecektir. Kentler önce Sümerlerin sonra sırasıyla Babil, Asur, Pers, Helen, Roma, Bizans, Osmanlı ve daha sonraki ulus devletlerin damgasını taşıyacaktır. Buna karşılık köy ve kom, Kürtlüyü taşıyıp temsil edecektir. Kürtlerin köy ve kom toplumu olarak kalmasında, keyfilik değil, acımasız istila, işgal ve yabancı kentleşme belirleyici rol oynamıştır. Kent, yabancılaşma, köleleşme ve işbirlikçilik anlamına gelmektedir. İslamiyet'in Kürt etnisitesi ve aristokrasisi üzerindeki etkisi çok yönlü olmuştur. Etnik işbirlikçiler ve kent aristokratları, İlk biat eden kesimlerdir. Teslimiyetleri köklüdür. çağ sınıflaşmasındaki rolleri günümüze kadar süren ihanetlerin temelidir. Kırsal alan Kürtlüğünden kendilerini ayrı sayıp hakim iktidar grupları içinde örgütlenebilmektedir. Bu konuyu objektif ele aldığımızda daha iyi çözümleyebilmekteyiz. Etraf binlerce yıl evvel uygarlık alanı olarak örgütlenmiştir. Kentler tamamen yabancıdır. Kendi öz kentlerini kurma fırsatı tanınmamaktadır. Birer fatih olarak dağdan inmemektedirler. Çoktan beri işbirlikçiler yolu açmıştır. Daha sonraki gelene düşen o yolu takiptir. Sümerleşmeden tutalım Helenleşmeye, Persleşmeden tutalım Araplaşmaya kadar her hakim soy grubunda erimekten geri kalmamışlardır. Kendi hiyerarşisini bu temelde kaybeden veya yaşayan etnisitenin kendi dil ve kültürünü geliştiremeyeceği anlaşılırdır. Orta Çağ'da bazı Kürt hanedanları olmuşsa da bunlar Arapça ve Farsça'nın etkilerini aşarak milli bir hanedan seviyesine erişememişlerdir. En ünlüleri Mervaniler ve Eyyubiler. Milattan sonra 990-1090 Milattan sonra 1775-1250 egemenlik dönemlerinde Arap hanedanlarından pek farklı olamamışlardır. Kürtçe ile herhangi ciddi bir çaba ortaya koyamamışlardır. Klasik çizgi sürdürülmüştür. Halkın İslamiyeti, çeşitli mezhep ve tarikatlar biçiminde yaşaması, özünün biraz korunmasında yararlı olmuştur. Ortaçağ feodalizmi, Kürtlerin kavmi niteliğini tüm olumsuzluklara rağmen silmeyi başaramamış, bilakis sınırlı da olsa siyasi, entelektüel, edebi birçok gelişmede ...varlıklarını ortaya koymuşlardır. Şerefname 1596, Memuzin 1690'lar Kürtçenin ve Kürt kavimsel özelliğinin gelişkinliğine örnek gösterilebilir. İlk defa aşiret gruplarından ayrılmalarının olduğunu görmekteyiz. Kurmanç dediğimiz ayrışma aşiret dışı bir kitleyi nitelemektedir. Gerek aşiret düzeninin dağılması gerek kopmalar bu kitleyi sürekli beslemiştir. Şehrin ilk baruşlarını halk olarak kurmançlar teşkil etmiştir. 19. yüzyıldan sonra bu sürecin hızlandığı görülmektedir. Kapitalizmin işçileştirme sürecine de benzetilebilir. Kurmanç tam kürtlüğe denk düşmektedir. Aşiret Kürtü ile kurmanç arasında fark bulunmaktadır. Aşiret hiyerarşisiz düşünlemez, kurmanç ise ailesiyledir. Bir nevi bir kürt işçisidir, işçi sınıfıdır. Karker bu grubu doğru nitelendirmektedir. Serf Kulam Kürdü ağının bendesidir. Orta çağda gelişen ağalık Kürt aristokrasisinde özgün bir yere sahiptir. Aşiretten serf yaratmayı başarmıştır. Ağlık özellikle Osmanlı döneminde gelişme kaydetmiştir. Daha çok tarımsal olanakları olan köylerde gelişmiştir. Etnisite eğer bir tarım köyüne yerleşmişse hiyerarşide ağalık biçiminde dönüşüm sağlamaktadır. Ağa sertliği ile tanınmaktadır. Aşiret reisinden farklıdır. Sopa gücüne eğilimlidir. Aşiret reisi ise akrabalık bağlarına dayanarak yönetmektedir. şehlik kurumu daha çok bir Arap geleneği olarak benimsenmiştir. Dinsel etkinliğin yarattığı bir kurumdur. Ekonomik temelli olmakla birlikte çağ entelektüelliğini daha çok temsil eder. Tarikat şefi ile benzerlikler taşımaktadır. Aşiret reisi köy ağası, ve dini tarikat şehliği ortaçağın kürt hakim sınıfları olarak nitelenebilir. Sınıfsallıkta belli bir gelişme ortaya çıkmıştır. Osmanlılarla şeref hanlıların Bitlis Emiri, İdrisi Bitlisi manevi önderleri olmaktadır. İşbirliği etmesinde çıkar sağlayan bu hakim tabaka 19. yüzyıldan itibaren çıkarlarını yitirince isyan sürecine girişmiştir. Merkezi devletin ağır vergi ve askerlik talebi Eski statüyü aşınca 19. yüzyıl boydan boya isyanlar ile geçmiştir. Fakat Kürt milliyetçiliği seviyesine ulaşamamışlardır. Batıdaki Burjuva'nın hatta yanı başlarındaki Ermeni ve Süryani milliyetçiliğinin seviyesine bile erişememişlerdir. Yenilmeleri halk üzerinde bile olumsuz etki bırakmıştır. Özgürlük düzeyinin düşmesine neden olmuştur. Kürt kavmini bir ulusal harekete taşıyamamışlardır. ...geleneksel rolü pek açtıkları söylenemez. Kürtler için baş aşağı gidişi bu 19. yüzyıl isyanlarıyla başlatabiliriz. Tarihte ilk defa Kürt statüsü silinmekte... ...herhangi özgün, siyasi bir rolü kalmamaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Sultanlığı'nın yıkılması... ...Kürt işbirlikçilerini de zor duruma düşürmüştür. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın halifenin kurtarılması için değil... Cumhuriyet için olduğunu anlayınca Başlangıçtaki işbirlikçiliği isyanlara dönüşmüştür Yenilmelerinin arkasından En inkarcı ve işbirlikçi bir Statünün gelişmesinde rol Oynamışlardır Kürt niteliklerini önemli oranda yitirdikçe Devletler içinde Ajan bir klik gibi hareket etmekten Geri durmamışlardır Azınlık grupları gibi kendilerini kabul ettirmek için Hakim ulusların En keskin milliyetçisi kesilmekten Geri durmamışlardır dincilikleri de, milliyetçilikleri de her halk ve ulus için tehlikelidir. Kürt uluslaşması değişik ve çelişik bir seyir izlemektedir. Ortak pazarın etrafında, kendi dil ve kültür sınırlarında gelişme olanağını bulamamıştır. İsyanlar ve sert bastırmalar bu şansı vermemiştir. Direnişlerin kırılması ve çağdaş bir ulusal hareketin yaratılmaması çok geri bir uluslaşma düzeyine yol açmıştır. Çağdaş, ulusal parti ve hareketlere dönüşememişlerdir. Kürt aydınlanmasında da kayda değer bir katkı sunulamamıştır. Türkler ile birlikte cumhuriyet kurulmasına rağmen eski düzen arayışları, cumhuriyeti tanıyamamaları bu şansında boşa gitmesine ve yeni isyanlarla daha çok Kürtlerin aleyhine dönmesine sebep olmuşlardır. Daha sonraki asimilasyona yatışları hakim ulus siyasetlerinde ilkesiz ve haince yol almaları ulusal kurtuluş çağı olan 20. yüzyılın Kürtlerin aleyhine en kötü geçen yüzyıl olmasında belirleyici rol oynamışlardır. Kendi milliyetlerini kirlettikleri oranda, içlerinde rol oynamaya çalıştıkları milliyet veya milletleri de kirletmişlerdir. Kürt uluslaşmasının ne pazar etrafında ne de burcuva ulusal hareketleri biçiminde gelişme kaydetmesi pek olası görünmemektedir. ABD'nin yeni Orta Doğu hamlesinde Kürt işbirlikçileri ile ...Gurjuva ulusçuluğuna hangi oranda katkıda bulunacağı tartışmalıdır. İlkeli bir müttefikten ziyade çıkarlarına son derece bağlı hareket etmektedir. Geriye kurmanç tarzı oluşumda demokratik komünal toplum faaliyetlerinin sağlayabileceği gelişmeler kalmaktadır. Demokratik, komünal ve sivil toplum etrafında bir Kürt uluslaşması en sağlıklı ve çağdaş yöntemlerden biri olabilir. Klasik devlet odaklı, ulusal hareketten farklı olması uzun vadeli ulusal kurtuluş savaşı yöntemlerine dayanma yerine, işlevsel, sivil toplum ve demokratikleşme faaliyetlerine öncelik vermesi, demokratik ulusal şekillenmeyi sağlayabilir. Özellikle kadının, özgürlük temelinde katılımı, önemini daha da arttırmaktadır. Milliyetçilikten arınmış, din radikalizmine yer vermeyen, yerel kültürün özgür ifadesine, toplumsal cinsiyet özgürlüğüne ve çevreci ekolojik çalışmaya dayanan bu tür uluslaşma, Ayrılıkçılık ve şiddet içermeyen yöntemleriyle demokrat ulus olmanın en sağlıklı yoludur. Kürt uluslaşması bu yöntemle Orta Doğu gibi etnik, dini, mezhebi, milliyetçi boğazlaşmanın en yoğun yaşandığı bölgede çözümleyici değeri yüksek bir örnek olabilir. Özellikle İsrail-Filistin örneğinden büyük bir çıkmaza giren milliyetçi yöntem yerine yeni yöntemler kaçınılmaz olmaktadır. Sorunları, şiddet ve ayrılmalarla çözmenin gerçekçi ve çözümleyici yol olmadığını tam anlamanın zamanıdır. Yine devlet terörü ile milli gerçekleri yok etmenin olanak dışı olduğu anlaşılmalıdır. Daha da önemlisi, farklı ulusal, etnik ve dini kültürlerle yaşamanın bir kaygı, kayıp etkeni değil, zengin, canlı bir yaşam yolu olabileceği de anlaşılmalıdır. Farklı ulus ve kültürlerden olmanın, farklı devlet gerektirmediğini, ancak tam bir demokrasi gerektirdiğini anladıkça çözümlenmeyecek bir ulusal sorunun olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde Kürt uluslaşması iki yöntemi de birlikte ve iç içe denemektedir. Birincisi, Batı kapitalist sistemin desteklediği ve şimdilik programını Federe Kürt Devleti olarak somutlaştıran ilkel milliyetçi Feodal Burjuva Kürt hakim tabakasının yolu. İkincisi, özgücü esas alan demokratik ve özgürlükçü bir ulus olmayı hedefleyen emekçi Kürt halkının yolu. Birincisinde gericileşmiş, çıkara dayanan feodal, dinci ve aşiretçi bağları kullanırken, ikincisinde dar aşiretçiliği aşmış, feodal, dinci eğilimlere dayanmayan demokratik, özgürlükçü, eşitçi bağları esas almaktadır. Birincisi ağırlıklı olarak ABD'nin işgal koşullarında Irak Kürdistan'ında öncülük etmeye çalışırken, İkincisi özgücüne dayalı Türkiye'nin demokratikleşmesinde Kürdistan'ı bir köstek değil destek olarak değerlendirmede öncü kılmaya çalışmaktadır. Bu iki yolun ya da yöntemin önümüzdeki dönemde Orta Doğu çapında ağırlaşan ulusal demokratik sorunların çözümündeki rolleri önemi daha iyi anlaşılacaktır. Kürdistan'ın daha kapsamlı bir yeni İsrail-Filistin mi olacağı, Yoksa demokratik barışçı çözüm ülkesi mi olacağı bu yöntemlerin ağırlık kazanmasına göre belirlenecektir. Dar etnik, kavmiyetçi, dinci ve milliyetçi yöntemlerden ne kadar uzak durulur ve askeri yöntemlere itibar edilmezse Kürdistan'daki çok karmaşık toplumsal sorunların demokratik, özgür ve eşitçi çözümü de o denli demokratik uluslaşmanın yoluyla olur.